Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nevuzu billahi min şururi anfüsina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la, la ilahe illallah vahdahu la şerike ve نشهد أن محمدًا أبده ورسوله أما بعد فيعباد الله, اتَّقُ اللّٰهَ, اللّٰهَ اتقوا الله واعطيوه إن اللهم آل الذين تكوا والذين هم محسون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أوزب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق وقال الله تعالى في İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim Ve kalallahu te'ala Fî âyetin uhra Feskürullâheke zikrikum âbâekum ewe eşedde zikra Ve kalallahu te'ala Fî âyetin uhra Feskür isme rabbike bükreten ve asıyla Sadakallâhu l-Azîm Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Kullü emrin lem yübde bil besmele فَهُوَ اَبْتَرُ Sadaka Rasûlullah Muhterem Kardeşler, Besmele ile ilgili bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Kur'an-ı Kerim ilk ayetinde Estağuzubillah, okuduğum ayetlerin önce maalini vereyim. Ee, İlk okuduğum ayet Alak suresi birinci ayet Rabbinin ismiyle yaratan Rabbinin ismiyle oku diyordu. İkinci okuduğum ayet Süleyman Aleyhisselamla alakalı o dönemde onun mektup göndermesi e, sebe e, Kralitesine e, onun Süleymandan bahsederken o Süleymandan geliyor o mektup. ''Ve Bismillahirrahmanirrahim'' diye başlıyor demişti ki Besmele'nin sadece bizim ümmetimize has bir şifre olmadığı daha önceki ümmetlerde de kullanıldığını ifade eder. Yine Nuh aleyhisselam da gemiye malum ''Bismillahi mecraha ve mursaha'' diye onu çalıştırmaya başlıyordu. Okuduğum diğer üçüncü ayette Babalarınızın adını andığınız gibi, kendi aranızda kendinizi hatırladığınız, isminizi söylediğiniz gibi, hatta ondan çok daha fazla, daha e, şiddetli bir zikir ile Allah'ın ismini zikredin, Allah'ın adını anın deniliyordu. E, nerede? Bakara Suresi 200. ayette. Son e, okuduğum ayette de e, ki İnsan Suresi 25. ayet sabah akşam Rabbinin adını an diyordu. Okuduğum hadiste de herhangi bir iş ki besmele ile başlamadı o iş bereketsizdir sonu kesiktir e, buyuruluyordu. Evet, besmele e, nedir ve e, ne kadar e, bu mesajı e, zikrederek, kavrayarak e, ağzımızdan çıkan sözün ne anlama geldiğini ne, kad ne kadar idrak ederek söylüyoruz. Bu konularda inşallah düşünce ufkumuza bir şeyler katabilmek niyetiyle Besmele'den bahsedeceğim. Besmele sadece yemek yerken, su içerken, e, Kur'an-ı Kerim okurken değil, hayırlı, helal olan her türlü faaliyetimize başlarken Allah'ın iznini, onayını almak, helal bir iş yaptığımızı idrak etmek, Allah'ın verdiği nimetleri hatırlamak, o imkanı, o nimetten yararlanma fırsatı verdiği için Rabbimize teşekkür etmek anlamlarına gelir. Tabi Kur'an gibi bir Kitabı e, okuyabilmek için de, Allah'ın e, lütfettiği o nimetler sayesinde e, Besmele çekmek, e, Kur'an'ın emrettiği bir özelliktir. Evet, Besmele malum, e, Rahman, Rahim, Allah'ın ismiyle başlarım, okurum, yazarım gibi, mahsuf bir kelimeyi de içerisinde e, muhafaza eder. Bismillah e, ifadesinde iki e, anlam e, mündemiştir. Birisi bir iş yapan, e, birisi de e, Allah'ın ismi e, Allah. Yani iki taraf vardır. Bir Allah'tan izin alan, onun ismini kullanan, diğeri de Allah. E, yani bir kimse Allah'ın e, Besmele çekerek Allah'la irtibat halinde olduğunu, onunla ilişkide olduğunu, herhangi bir nimetten yararlanırken o nimeti yaratan Allah'ı unutmadığını, onunla bağlantılı olarak hayata baktığını ve o nimetten yararlandığını ifade etmiş olur. Evet. Besmele Allah'la yapılmış sanki bir sözleşme gibidir. Rahman Rahim sıfatlarıyla Allah bize merhametiyle muamele edeceğini vaat ediyor. Biz de imtihan için bize verilen iradeyi istismar etmeyeceğimizi ve onun ilkelerine bağlı kalacağımızı besmeleyle kabullenmiş oluyoruz. Bunu ilan etmiş oluyoruz. Besmele Allah'ın tespit ettiği kulluk programını kabul etmektir. Besmele çeken kul şöyle demiş olur. Ya Rabbi şu an kulluk maddelerinden birini işleyeceğim. Senin ismini anıyor ve senin iznini istiyorum. O yüzden haramlara besmele çekilmez. Herhangi bir haram iş yapmaya kalkan bir kimse besmele çekerse iki defa günaha girmiş olur. Çünkü besmeleden maksat yapılan işte bereketin artmasını talep etmektir. Haram veya çirkin mekruh bir işin çoğalması ve bereketi istenmez. Onun için de haram meclislerde kuma, kumarhane veya meyhane görevi yapan kimi kahvehanelerde otururken işte faizli işlemlerde bulunurken yalan ve kandırmayı içeren ticari ilişkilerde ya da haram sayılan televizyon programı gibi programları seyrederken başlarken besmele çekilmez. Yine haram olduğu tartışmalı olan hususlarda, harama yakın mekruhlarda da besmelenin çekilmesi, o çirkin işin günahının arttırılması demektir. En doğrusu Allah'ın isminin anılamayacağı böylesine haram olan işleri yapmamak, onları terk etmektir. Unutulmamalı ki haram olan eylemlerde besmele çekersek, sevap yerine günahımızı artırmış oluruz. Kamil bir Müslüman da besmele çekemeyeceği bir işi yapmamaya özen gösterir. O yüzden besmele insanı eğitir, terbiye eder. Tevhidi bir bilinci e, insana daha ikame etmek görevi üstlenir. Haramlardan uzak tutar besmele şuuru. Çünkü besmele çeken bir kimse ağzından çıkan ifadeyle yaptığı eylem arasında bir paralellik kurmak zorunda olduğunu, eliyle dilinin birbirini yalanlamaması gerektiğini düşünür. Besmele, kötülük ve haramlara e, işlemeye hakkımızın olmadığını bize hatırlatır. Allah'ın adıyla demek olduğuna göre, Allah'ın izniyle, Allah'ın... E, müsaadesiyle yaptığımız bir işi söylüyoruz ki haramlara Allah'ın izin vermediğini e, düşünmek durumundayız. Besmele Allah'ın adıyla demektir ama Allah adına demek değildir. Allah'ın adıyla demek Allah'ın isminin bereketini e, istifade etmek, O'nun yardımını talep etmektir de Allah adına demek e, yani yaptığımız işi Allah'a yüklemek, yaptığımızı Allah adına yaptığımız iddiasıyla, tümüyle aklamak ve yapan kimse olarak da kutsallaşmaya kalkmak, böyle bir iddiada bulunmaktır. Yani kimse Allah'ın temsilcisi değildir. Allah adına bir iş yapma durumu ancak peygamberlere ait bir durumdur. Evet. Yine besmeleyi esirgeyen, bağışlayan e, gibi bir e, tercüme ile ifade etmekte yanlıştır. Esirgemek Türkçede daha çok e, bir cimrilik e, yaparak bir şeyini vermemek anlamında da kullanılır. Yani benden şu malını esirgiyor musun deriz sözgelimi merhametli olmamak, lütufta bulunmamak, bazı kıskançlıklarda bulunmak demektir ki Allah için bu anlamda kullanılması çok ciddi bir çirkinliktir. Evet, İslam'ın değişmez değerlerinden biri, simgelerinden biri, alametlerinden biridir Besmele. Ve insana bir dünyaya yönelik bir bakış açısı verir. Bu bakış açısı bize gösterir ki Allah bizim her işimize karışır. Biz de Allah'ın her işimize karıştığını kabul etmek, e, hatta e, ondan memnuniyet duymak gereğinden dolayı besmele çekeriz. Yani dünyevi iş, uhrevi iş diye ayırmayız. E, herhangi bir dünyevi işte, hatta Besmelesiz tabirinin ne anlama geldiğini bilirsiniz. Ee, en mahrem eşlerimizle beraber olurken bile Allah'ı hatırlarız, besmele çekeriz. En dünyevi, en insani bir iş olduğu halde. Yani Allah'ı her işimize karıştırırız. Dünyevi dediğimiz her iş aslında uhrevidir. Yani besmele çekmek, layıklığı protesto etmektir. Din işi, dünya işi diye herhangi bir işi ayırmamaktır. Zaten e, ahiret dünyada kazanılacaktır. bir herhangi bir iş her yönüyle ahireti de ilgilendirmekte. E, tümüyle dünyaya ait ahirette ilgisi olmayan hiçbir iş bulunmadığını besmele ile biz e, itiraf etme, kabul etme durumunda oluyoruz. O yüzden Layıkların Besmele anlayışı İslam'ın anlayışından çok uzaktır. Onlar mümkün sadece ahiretle ilgili konular diye ayıracaklar. Dünyayı kendi istedikleri gibi düzenleyecekler. Ahiret işlerinde Allah'ı hatırlama durumu olacaklardı ki bu ayrım mümkün değildir, doğru değildir. Evet. Yine Kur'an'a başlarken besmeleden önce Kur'an'ın yine emriyle istiaze dediğimiz evuzu çekeriz. Yani şeytandan Allah'a sığınırız. Çünkü istiazeyi aşmadan besmeleye geçilmez. Evuzu ile Allah'ı yardıma çağırdıktan ve onun yardımıyla şeytanları etkisiz hale getirdikten sonra şirki ve şirke götüren şeytani isyanları kendimizden uzaklı, kendimizden uzaklaştırarak Allah'ı layıkıyla zikredebileceğimizi, gündeme getirebileceğimizi düşünürüz. Günümüzde ve düşüncemizdeki, dilimizde ve davranışlarımızdaki şeytani pisliklerden de temizlenerek tertemiz bir şekilde Allah'la beraber oluyoruz. Yani evuzu süpürgesiyle gönül ve dil sarayımıza Allah'ın ismini yazıyoruz. Tıpkı kelimeyi Tevhid'deki önce la ilahe deyip hiçbir ilah yok dedikten Allah dışındaki ilah taslaklarını kaldırıp atarak gerçekleştirdiğimiz tevhidi temizledikten tevhidi temizlikten sonra illallah dediğimiz gibi eûzüden sonra besmele çekiyoruz. Önce red, la şeytani düşüncelerden uzaklaşma, sonra sonra Allah'ın adını anmak ve Allah'ın izniyle bir iş yapmak. Evet. Besmele Allah'tan izin ve onay istemektir dedik. Evvel Allah diyerek ona danışmak, yapacağımız herhangi bir işte Allah'ın onayını istemek. Allah'ın adını her şeyin önüne geçirip onu yüceltmek. Müşriklerin putlarının adına yaptığı işlere karşılık biz Allah'ı karıştırmadan, onu hatırlamadan hiçbir iş yapmadığımızı böylece göstermiş oluruz. Evet, insanları besmelesiz hale getirmeye çalışıyorlar. Konuşmalar, faaliyetler, eğitimler, hukuk sistemleri, meclisteki durumlar hep Allah'ın isminden ve izninden uzak icra edilen faaliyetler oluyor. İşe Allah'ın adıyla başladığımız gibi devamını da Allah'ın müsaadesiyle yapmak zorundayız. Evet ben vaktinizi almamak için son birkaç maddeyle besmele şuurunun müminlere kazandırdıklarını sayayım. Besmele şuuru bize şu anlayışları kazandırır. Müslümanın her işi Allah'ın adıyla ve onun emir ve müsaadesi doğrultusunda olmalı. Müslümanın her işinde önce Allah zihnine, hatırına gelmeli. Yani mümin başlayacağı işi yapıp yapmama konusunda Allah'a danışmalı. Haramlara besmele çekilemeyeceği için besmele çekemeyeceğimiz hiçbir işi yapmamalıyız. Besmelesiz iş ebterdir yani yok olmaya mahkumdur hadisinden anlıyoruz ki, Besmelesizler ve onların düzenleri devrilip yıkılmaya, bereketi olmamaya mahkumdur. Kesilirken besmele çekilmeyen her hayvan murdar kabul edilir. Besmele ile ve besmele doğrultusunda olmayan her düşünce, fikir de, her düzen de murdar ve leş hükmündedir. Besmele, Allah'tan yardım dilemektir. Allah ise ancak kendi yolunda olan, kendi ismiyle hareket edenlere yardım eder. Müslüman her türlü davranışa İslami ölçüler ışığında başlamalı. Eylem, hizmet ve faaliyet yaparken ilahi rahmet ve merhamet üzere bulunmalıdır. Besmele bize bu bilinci de yansıtır. Müslüman bütün düşünce ve davranışlarında, Besmeledeki Rahman ve Rahim kelimelerinin anlamları doğrultusunda merhametle hareket etmek zorunda olduğunu, Besmeledeki Allah'ın nice isminden, rahmetle alakalı iki isminin öne çıkmasıyla bu mesajı almalıdır. Müslüman besmeleyi hayatının tamamına yansıtmalı, şuursuz bir şekilde söylenen besmelenin istenen faydayı sağlamayacağı bilinmelidir. Ağzından ne çıkıyor, kimden nasıl bir izin istiyor, kiminle irtibata geçiyor, besmele bu şuurla söylenmeli. Besmele, Müslümanın elini attığı her işte, adımını attığı her yolda Allah'la beraber olduğunun, O'nun yardımıyla iş yaptığının şuurunda olmasını sağlamalı. Besmele'nin her işte sürekli tekrar edilmesi, Allah'ı zikir olduğu gibi Müslüman'ın Allah'la rahmet üzerine iş yapacağına, O'nun izin verdiği şekilde davranacağına dair sözleşme yenilemesi olduğunu da ifade ettik. Besmele her işte Allah'tan yardım istemenin gereğini, başarı ve zaferin Allah'a ait olduğunu unutmamak, bir iş yaptığımızda kendimiz yaptık diye övünecek, kendimizi faziletli gibi görecek bir durumda olmadığımızı, Allah'ın yardımıyla o işi yaptığımızı anlamak demektir. Besmele yine Allah'ı yücelterek başladığımızda o iş Allah için olur. O'nun dini için yapılan bir gayret şeklini alır. Eşimizle beraber olurken bile Besmele, o işi ibadet seviyesine çıkartır. Şeytanın ivasına karşı direnme bilinci yenilenmiş olur. Her işe besmele ile başlamak hayatı anlamlandırır, İslamlaştırır, ibadetleştirir. Allah'ın sözünü toplum hayatının dışına iten, kökten layık anlayış reddedilmiş, tüm müşrik ve putperestlere muhalefet edilmiş olur. Evet, müminler... Ee, Bismillah'ın şuuruna, Besmele'nin idrakine varsalar dünyaya bakışları daha farklı olur. Ama biz e, İslami kavramları da dejenere ettik veya ağzımızdan çıkan ifadelerin ne anlama geldiğini düşünmeden papalanvari bir şekilde sadece tekrar eder olduk. E, halbuki Allah'ın adını andığımızda tüylerimizin ürpermesi, gönüllerimizin titremesi ve çıkan ifadelerin ağırlığı konusunda davranışlarımıza Müslümanca yön vermemiz gerekiyor. Rabbim hepimize Allah'ın izni ve müsaadesiyle yapılan hayırlı işlerin bizler tarafından yapılırken Allah'ı unutmayan, Allah'ın yardımına muhatap olan e, besmeleli ve besmele ruhuyla e, e, hayata bakmayı nasip eylesin. Ela inne el kelam ve ebleğen nizam Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam Kema ka'alallahu tebareke ve teala fil kelam Ve izâ el kuran festemeeu leh ve ansitulâ Lekum turhamun Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnet din a ind sadakallah.